Şimdi ses var galiba. Inspiki komple kapatıp açınca e, düzeldi. Az önce benden de hiç ses gitmiyordu. E, şimdi akıl Nikli kardeşin söylediği konu e, doğru. Yani naklettiği bilgiler doğru. E, onun verdiği bilgiler cuma namazının ilk sünneti diye kılınan namaz hakkında Böyle bir namaz sünnette sabit olmamıştır. Ama Abirek abi'nin söylediği tahiyyetül mescid namazı sadece cuma namazına has olarak değil mescitte oturacak herkes için mescide girip de orada oturacak herkes için her girdiğinde kılması gereken iki rekatlık bir namazdır. Buhari ve Müslümin sahihlerinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hutbedeyken birisi geliyor ve hemen olduğu yere oturuyor. bulduğu yere oturuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalk iki rekat namaz kıl ondan sonra diye. Şimdi tatavvû dediğimiz yani e, Türkçe nafile namaz diye e, tercüme edilen tatavvû kelimesi e, bütün tatavvûlar nafile değildir. Yani kılsan da olur kılmazsan da olur şeklinde değil de bazı tatavvûlar e, vacip hükmünde olur. Mesela e, Namazlarla, farz namazlarla beraber kılınan revatip sünnetler dediğimiz e, bu namazlar e, nafile diye an, yani farzlara ek olarak kılınan namazlar diye tarif edilir. Tahiyyatul mescid namazı hakkında emir e, sigası geldiğinde ve bu emir sigasını e, müstehapla hamledecek başka bir delil olmadığından Allah Resulü'nün emirleri e, vaciplik vücub ifade eder. Ee, mesela gece namazı kılan kimsenin vitir namazı kılması. Yani e, bu gece namazının sonunu tek rekat yapması vaciptir, farzdır. E, eğer tek yapmazsa o zaman vebale girmiş olur. Vacip olan bir sünneti terk etmiş olur. E, tahiyyatül Mescid namazı tatavvudur. Tatavvunun Türkçe'de karşılığı nafile diye karşılandığı için... E, Yanlış anlaşılıyor. Yani bazı nafilelerin terk edilmesi caiz değildir. tahiyet Mescid bunlardan birisidir. Yani bütün tatavuğların e, yeri farklı. Bir kimse mesela farz namazlarla beraber kılınan e, tatavuğların, e, revatip sünnetlerin e, kılıp kılmamakta serbesttir. Ama e, emir olan, hayır gönüllü olarak, yani kelime anlamıyla e, gönüllü olarak diyerek he, anladım. Ama ıslah da mesela e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de Allah'ın Resulü 5 e, vakit namazı kılarım. Ondan başkasını e, yapmazsam e, bir şey var mı demesine karşılık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. ancak tatavu olarak kılarsan o başka diyor. Burada kelime karşılığı hususu e, doğru. Tahiyatul mescit namazı ise e, tatavu olmakla birlikte yani bu farzlara ek olarak yani, e, kılmakla birlikte emir sigası geldiğinden vacip bir namazdır. Gece namazı kılan kimsenin de mesela gece namazı e, dileyen kılar dileyen kılmaz. E, farz bir namaz değildir ama gece namazı kılan kimsenin sonunu tek yapması yani vitir yapması e, vaciptir. Tatavu, şey, tahiyatul mescit namazı da bunun gibi... E, bir sebebe binaen ortaya çıkan yani genel olarak hükmü emir sigasıyla geldiğinden bazı durumlarda ortaya çıkan bir namaz. Yani mescitte oturacak kimseye farzdır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hutbedeyken gelen şahsa önce tahiye yıkıl ondan sonra otur demiştir. Yani burada bir emir var. E, tahiyyatül Mescid namazıyla ilgili daha başka lafızları da var. Az önce Abrekabi de e, bunlardan bahsetti. Ama cuma namazından önce, e, cumanın ilk sünneti diye itikad edilen e, yaygın bir namaz vardır. Bizim toplumumuzda da bu uygulanır. E, bunun sünnette bir yeri olmadığına dair ibareler, akıl kardeşin söylediği ibareler doğru. Yani bunun sünnette bir yeri yok. Sünnetin bağlayıcılığı noktasında da galiba bir iki şey söylemek gerekiyor burada. Eğer odaya Bakara suresinin 238. ayeti pastellenebilirse o ayet üzerinden namazlar hususunda konuşabiliriz. Mesela sünnet kelimesi bu toplumda sünneti yapsan da olur, yapmasan da olur. Ama bir şey ayetle gelmişse herkes yapmak zorundadır gibi bir anlayış var. E, sünnet e, farz da ortaya koyar. Müstahap da ortaya koyar. E, mekruh da, bir mekruhu da ifade edebilir. E, bir haramı da ifade edebilir. Nitekim öğle namazını Allah Azze ve Celle farz kılmıştır. Ama öğle namazını dört rekat olarak kılmak sünnet ile farz kılmıştır. Böyle beyan edilmiştir. Şimdi ee, Bakara 238'in tamamını okuyacak olursak, namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun. Devamını da inşallah kopyalayın. Allah Azze ve Celle namazdan bahsediyor burada. Ee, orta namazın hangi namaz olduğunu hiçbir ayet beyan etmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orta namazın ikinin namazı olduğunu hadis-i şerifinde beyan etmiştir. İzlediğiniz ee, 238'in devamını, evet, eğer korkarsanız, yaya veya binekli iken kılın. Güvenliğe girdiğinizde ise, yalnız Allah'ı, yine yine Allah'ı, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi zikredin. Bakın burada, evet, Bakara 239'da, e, Tamam, Bakara 239'da, Allah'ın size öğrettiği gibi namazı kılın. Yani onu zikredin. E, ayetin bağlamında e, bir önceki ayetten anlaşıldığı üzere burada zikirle ile edilen namazdır. Allah'ın e, Allah size öğrettiği gibi namazı kılın emri var burada. Allah Azze ve Celle namazları nasıl kılacağımızı Kur'an-ı Kerim'de değil de peygamberinin dilinden bizlere öğretmiştir. Nitekim daha önce de e, Bakara suresinin 143-144. ayetlerinden anladığımız üzere Allah Azze ve Celle bize, yani o zamanki Müslümanlara Kudüs'e yönelerek namazı kılmalarını emretmişti. Ama bunu Kur'an'da değil, Peygamberinin dilinden emretmişti. Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namaz kılıyorlardı. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü sana hitaben senin gözlerinin semalara gidip gelmekte olduğunu görüyoruz. Yakında seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve e, artık Kabe'ye yönelmelerini emrediyor Müslümanlara. Aleyküm selam ve rahmetullah ve Evet biz senin yüzünü çok defa göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi elbette senin hoşuna dolacağın kıbleye çevireceğiz. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demek ki e, daha önce Kudüs'ü kıble olarak emrederken bu kendiliğinden olan, kendisinin hoşnut olarak tayin ettiği bir kıble değil, Allah Azze ve Celle'nin vahyi olduğunu anlıyoruz burada. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kendiliğinden söylememiştir. Ayetin ifadesi de bu. Seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz diyor. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Kudüs'e yönelerek namaz kılın emri yoktur. Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namaz kılıyorlardı. Ve Artık yüzünü mescide haram yönüne çevir. Her nerede bulunursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilen tartışmasız bunun e, Rablerinden bir hak olduğunu elbette bilirler. Allah yaptıklarınızdan kafir değildir ayetiyle artık kabe yönelmeyi e, farz kılıyor. E, bu ayetin devamında e, bu kıble tahvilini, kıblenin değiştirilmesini peygambere tabi olanla Topukları üzerinde geri döneni ayırt etmek için yaptık diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Peygamber'e tabi olmak böyle bir şeyle, böyle bir durumla ortaya çıkabiliyor. Ee, yine Bakara suresinde e, siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar e, yemeye içmeye devam edebilirsiniz. Onunla ilgili ayet paslayabilirseniz. E, orada Celle'nin. Peygamberinin diliyle yasak bir durum var. Daha önceden sahabeler, yani bu ayet nazil olmadan önce sahabeler gece vakitlerinde yani iftar edip de uyudukları zaman gece kalkarlarsa, sahurdan önce kalkarlarsa o vakitlerde eşleriyle cinsel ilişkiden yasaklanmışlardı. Bu Kur'an'ın bir yasağı değildi. Peygamber Allah'ın diliyle açıklanmış bir yasaktı. E, fakat e, bu yasayı delen, yani bu e, yasağa düşen bazıları e, pişmanlık duydular, tevbe ettiler. Allah Azze ve Celle de e, ilgili ayette Allah Azze ve Celle sizin üzerinizdeki yükü hafifletti, e, günahınızı bağışladı denilerek. Evet, oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı diyor. Demek ki daha önceki haram kılınma, meşru bir haram kılınma. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından konulan bir yasaktı bu. Allah Azze ve Celle bundan sonra helal kılındı diyor. Onlar sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah gerçekten sizin nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi. Tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını dileyin. Fecir vakti sizce beyaz iplik, siyah iplikten ayet kadar yiyin için sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Ee, evet bu ayette de görüldüğü gibi e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu yasaktan dolayı bir kınama yok. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi hevayı hevesinden bir şeyler ortaya koyan birisi değil. Necim Suresi 3-4. ayetlerinde beyan edildiği gibi e, vahiy ile konuşan bir peygamber. sünnetin e, vahiy olduğuna dair yani teşrih alanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerinin vahiy olduğuna dair e, daha başka deliller de var. E, evet. Yine Allah Azze ve Celle'nin kadınlar sizin tarlanızdır. Onlara dilediğiniz yerden yanaşın emrinden sonra e, onlara Allah'ın Size emrettiği yerden yanaşın emri de Allah'ın bu şekilde bir emri olduğunu gösteriyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'de e, kadınlarla olan ilişkide gelinecek yerin şekli tarif edilmemiştir. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden açıklamıştır Allah Azze ve Celle. Peygamberin açıklamasında Allah'ın size emrettiği yerden e, yaklaşın diyerek, Allah'ın bir emri olduğunu yine Kur'an ayetlerinden anlıyoruz. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü emirleri de yine Allah Azze ve Celle'nin vahiyiyledir. Dolayısıyla Peygamberin emirleri tıpkı Allah Azze ve Celle'nin emirleri gibidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kendi hevai hevesinden değil vahiy ile söylemiştir. Evet, kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi var. Bu ayetlerden sonra e, Allah'ın emrettiği yerden yadınlaşın buyurur Allah Azze ve Celle. Evet. Peki, selamun aleyküm. Selamun ee, Şimdi tabi sizin e, bu söylediğiniz sözler e, ortaya atılan bir takım fitneler sebebiyle e, bu toplumda yerleşmiş e, insanların aklını karıştıracak sözler. E, sizin de bundan etkilenmeniz gayet normal. E, mesela Yaşar Nuri Öztürk, Süleyman Ateş, Hüseyin Atay ve bunlara uyanlar, bunlara tabi olanlar sanki söz birliği etmişçesine Miraç hadisesinde Musa aleyhisselam ile Allah Resulü aleyhissatü vesselam arasında geçen konuşmayı Allah ile pazarlık olarak niteliyorlar. Önce bir hadis-i şerifi e, hatırlayalım inşallah. E, biz ilgili kısma ilgili kısımdan bahsedelim. Resulullah aleyhissatü vesselam e, sonra bana her günde 50 vakit olmak üzere namaz farz kıldı diyor. Oradan geri döndüm. Musa'ya uğradım. Bana ne ile emrolundun?" dedi. "Gece ve gündüzde 50 vakit namaz ile," dedi. "Dedim. Ümmetin her gün 50 vakit namaza muhtedir olamaz. Vallahi ben senden önce insanları tecrübe ettim. İsrailoğullarına muamelelerin en şiddetlisini uyguladım. Muvaffak olamadım. Sen çabuk Rabbine dön." Bunda ümmetine hafifletme talep etti. Ben de hemen döndüm, hafifletme istedim. Rabbim benden 10 vakit namaz indirdi. Musa'lısına tekrar uğradım. Yine neyle ile olunduğunu dedi. Ben de 10 vakit benden 10 vakit namazı kaldırdı dedim. Rabbine dön ümmet için daha da azaltmasını iste ve böylece devam ediyor. 5 e, vakte kadar e, geliyor. Rabbimden çok istedim. Artık utanıyorum. Daha da hafifletmesini isteyemem. Ben 5 vakitte razıyım. Allah'ın emrine teslim oluyorum. E, buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. Böylelikle 5 e, vakit namazda e, bu bitiyor. Bu bahsettiğimiz kimseler özellikle çelişki olduğunu düşündükleri şu konu üzerinde duruyorlar. Allah önce 50 vakit namaz emredecek. Sonra da bunu 5 vakitte indirecek. Bu Allah'ın bir an sonra değiştireceği bir sözü söylemesidir. Ve Allah bir an sonra bilmeyecek kadar haşa bilgisiz olamaz. Eğer olur derseniz Allah'a eksiklik atfedersiniz. Bu durum kişiyi imanın dışına çıkarır diyorlar. Öncelikle Allah'ın bir an sonra değiştireceği bir şeyi söylemeyeceğini söylemek Kur'an'da birçok örneği olan bir konuda e, bilgisizliklerini ortaya koymaları demektir. Yani e, yine onların pazarlık olarak nitelediği ve Allah'ın bir an sonra değiştireceği bir sözü söylemesine dair Kur'an'dan örneklere bakacak olursak e, önce şöyle bakış açılarını onlar gibi yapalım ve Kur'an'da zikredilen bazı hadiselere bakalım. Enbiya Suresi 27-28. ayetlerinde ondan emir almazdan önce konuşmazlar onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler, onlar Allah korkusundan titrerler buyurulur. Ne var ki Kur'an'da e, bu özellikleriyle anlatılan melekler, Allah'ın ben yeryüzünde halife yaratacağım demesine karşılık, lebeik ve saadeik diyeceklerine, bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak,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 Kardeşini kendisiyle yardımcı olarak vermesini isteyecek. Böyle bir şey peygambere yakışır mı? Bakın bu da söylenebilir demek ki. Bu mantıkla bakılırsa. Allah'ın bir an sonra değiştireceği bir sözü söylemez. Ee, sözü de e, yine şu ayetleri de e, düşünerek tekrar ele almak lazım. Bakara suresi 106. ayetinde biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek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 bu Miraç hadisine baktıkları açıyla bu ayete baktığımızda bunlar da inkar etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah önce dediği söz, söz, önce buyurduğu sözleri değiştirmiş. Haşa bir peygamber Allah ile pazarlığa oturmuş. Onların hadislere baktığı ters açıdan biz de Kur'an'a bu şekilde bakarsak bunlar ve daha pek çok örnekleri görürüz. Haşa biz bu ayetlerde terslik vertemiyoruz. Sadece onların bu çarpık bakış açılarına bir ayar verebilmek için örnekler verdik ee, yoksa bu ayetler kendi dizimler içerisinde miraçtan önce namaz kaç rekat kılınıyordu peki ee, bu sorunun sizin için yani cevabı e, ne ifade eder? mesela söylemek istediğinizi açıkça ifade ederseniz Namazın daha öncesinde kaç rekat kılındığına dair e, net bir delil yok elimizde. Buna dair bilgimiz yok. Ama e, namazın İbrahim aleyhisselam e, döneminden kalan, daha önceki peygamberlerde de var. Çünkü namaz namazın olmadığı hiçbir din yoktur. E, namaz var. Mesela Ebu Zer anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve iman etmeden önce şu kadar namaz kıldım diyerek kıldığı namazdan bahsetmiştir. Yani, bu konuyu e, değiştirecek bir soru mu? Ha. Miraçtan öncesine dair elimizde bir e, bilgi yok. Böyle bir bilgi olmadığı için de, e, kim ne söylerse karanlığa taş atmış olur. Birisi 5'ler, birisi der birisi 15'ler ee, ve hakkında ilim olmayan bir konuda yeni bir ihtilaf kapısı açılır. Buyurun inşallah. Selamun Aleyküm. Tabii yoksa rahülere iftira olmuş olur. Aleyküm selam. Hoş geldin. Selamun Aleyküm. Ee, şimdi... Oraya yukarıya yazdım. Bakara 143-144. ayetlerini. Allah razı olsun. Biz senin yüzünü çok defa göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi elbette senin hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bakın bu pazarlık mantığıyla düşündüğümüz zaman haşa Allah Azze ve Celle'nin emri karşısında Peygamber nasıl hoşnut olmaz, nasıl hoşnut olmadı bir kıbleye yönelir e, gibi e, çarpık bir bakış açısı ortaya çıkar. Şimdi e, az önce Abrek Abin'in söylediği gibi e, eğer bir hadisi reddederken bunda e, mikyas olarak aklımızı ortaya koyarsak e, mesela Miraç hadisi e, birçok tarihten gelmiştir. Bir sürü ravisi vardır bunun ve ehli Sünnet ve Cemaat e, Miraç'la ilgili rivayetlerden sadece sözlerine güvenilir olan, e, sözlerine itibar edilir olan Hadis ilmi konusunda hadis rivayeti e, melekesine haiz olan ravilerin naklettilerini almışlardır. E, Miraç hadisini anlatan her bir ravinin her söylediğini almamışlardır. Eğer biz e, bunu bir çırpıda bu şekilde reddedecek olursak e, bu kadar ravinin e, yalan söylediklerini e, hem de böyle büyük bir iftira ile akideye bir sürü yanlışlar soktuklarını ortaya koymuş oluruz ki bu ravilerin hangisinin bunu yaptığını eğer tespit edemiyorsak, işte şu falanca yalancıdır, o yüzden bu uydurmuştur diyemiyorsak iftira etmiş oluruz. Allah Azze ve Celle bize şahitlerin getirdiği haberle amel etmemizi yani sözüne güvenilir kimselerin getirdiği haberle amel etmemizi vacip kılmıştır. Mesela iki adil şahit bir kimsenin bir kimseyi öldürdüğüne şahitlik etmişse, bakın bu iki şahidin verdiği haberle amel etmemiz bizim üzerimize vacip. Aslında yani hakikati halde o şahitler yalan söylemiş bile olsa, biz onların yalanlarına, e, hafıza kusurlarına veyahut da e, onların sözlerinin geçersizliğini gerektirecek başka bir e, kusurlarına şahit olmamışsak, onlardan hep hayrı görmüşsek, sadakat görmüşsek onların getirdiği haberi almayı Allah Azze ve Celle bize vacip kılıyor ve belki de e, hakikati halde masum olan bir canı kısasen öldürmemiz bize vacip oluyor. Yani e, sonuçta şahitler insanlardan birer şahittir ve her insanın hata etme ihtimali vardır. Raviler için de bu geçerlidir. Raviler masum değildir belki ama onların adaleti sabitse hafızaları Zapt kuvvetleri sabitse onların getirdiği haberi almayı bize Allah Azze ve Celle vacip kılıyor. Şimdi e, sünnete tabi olanları atalarının getirdiği dine tabi olmak diyerek şirkle itham eden e, bazı sünnet inkarcıları e, yaşayan sünnet diye bir tabir ortaya koymuş durumdalar. Yani sünnetlerden sadece yaşantıya geçmiş olanları e, yani büyük topluluklar tarafından uygulamaya geçmiş olanlarını itibara almayı e, öngörüyorlar ve e, adil ve zabıt ravilerin naklettiği rivayetleri e, hiç de umursamıyorlar. Şimdi asıl atalar taklit bu olur. Çünkü İslam'ın Diğer dinlerden yani atalarını taklit ile Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği, kınadığı önceki kavimlerde e, onların tabi olduğu dinlerden farkı isnat zinciridir. Mesela bir Hristiyanlığın ilk asıllarından uzaklaşmasının sebebi İsa Aleyhisselam hakkında yazılmış ilk kitabın İsa Aleyhisselam'dan 200 sene sonra yazılmış olmasıdır. E, kim olduğu bile meçhul bir kimse tarafından e, yazılan İncil nüshalarına is isnat edilir onların dini, İncil'leri. Ama İslam'da hem Kur'an-ı Kerim hem Hadis-i Şerif'i yazı ile ve hafıza ile e zapt altına alınmıştır. Herhangi bir kimse Allah Azze ve Celle'ye veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a herhangi bir sözü isnat ederken başıboş konuşamaz. Bunu kimden aldığı sorulur, aldığı kimsenin e adaleti ve zaptı sorgulanır. Yani bizim hadisleri kabul ve redde ölçümüz bu şahitlik sistemini, isnat sistemini e, ayakta tutmamıza bağlıdır. E, eğer aklımızı tayin edersek e, bu akıl bir gün gelir Kur'an naslarını da e, reddeder. Nitekim e, sünnet inkarcılarının Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de açık açık geçen sıfatlarını inkar ettiklerini, tevhid ettiklerini görürsünüz. Mesela Allah Azze ve Celle iki elimle yarattığım adem secde edin. Lafzını kullanmışken Allah'ın elimi olur diyerek e, bu ayeti tahrif ederler. Tevil ederler. E, hadislerle gelenleri tamamen reddederler. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında. Yani akıl ölçü değildir. Eğer biz e, Kur'an-ı Kerim ile e, sünnet arasında bir çelişki görüyorsak, burada... Sünneti değil de kendi aklımızı, kendi anlayışımızı e, itham etmemiz lazım. Çünkü e, Kur sünneti Kur'an'a arz ettiğimizde biz Kur'an'dan anladığımız ile sünnetten anladığımızı birbirine arz etmiş oluruz. Halbuki e, Kur'an'ı anlama konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam herkesten önceliklidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'i beyan etme yetkisi Peygamber'e verilmiştir. Az önce ben İbrahim Suresinin 4. Ayet'ini Söylemiştim. Allah Azze ve Celle açıkça Allah'ın emirlerini onlara açıklasınlar diyerek, tavsil etsinler diyerek peygamberlerin, peygamberleri her kavme kendi dilinde göndermiştir buyuruyor. Yani peygamberlerin burada bir beyan görevi vardır. Allah'ın emirlerinin beyan görevi vardır. Deminden beri verdiğimiz örneklerde de olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin kendi emri olarak zikrettiği bir takım emirleri Kur'an-ı Kerim'de bulamıyoruz. Sünnette buluyoruz. Biz her bir elçiyi kendi kavminin dinden başkasıyla göndermedik ki onları apaçık anlatsın. Yani burada tafsil zikrediliyor. Tafsil etsinler. Tafsila ifadesi var bu ayetin aslında. Tafsil etsinler. Yani kendilerine mücmel olarak gelen vahyi, ümmetlerine tafsil etsinler. Yani bu tafsil etme yetkisi, bakın peygamberden başkasına ait değil. Mesela düşünün, Allah Azze ve Celle sihri haram kılmıştır. Allah Azze ve Celle sihri haram kılmışken, sihri haram kıldı ayet içerisinde, Bakara suresinin 102. ayetinde, Harut ve Marut isimli iki meleğin insanlara sihir öğrettiklerini zikrediyor. Eğer bu sünnette gelseydi, olur mu e, melekler Allah'ın emrinden başkasıyla hareket etmezler, nasıl olur e, diyerek e, bu sünneti reddederdik. Akıl ile hareket etseydik ama nasıl ki Kur'an'a aklımızı teslim ediyorsak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah katından bize bildirdiği her şeyi, Kuran, gerek Kuran metninden olarak, gerek Kuran dışında bildirdiği her şeyi e, kabul etmek zorundayız, teslim olmak zorundayız. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin, ister aklımıza uysun, ister uymaz. Nitekim şeytanı, iblisi biz bu konuda hep misal getiririz. İblis e, Allah Azze ve Celle'ye iman eden, Allah'ın peygamberlerine iman eden, meleklere iman eden, ahiret gününe iman eden, Allah'a ibadet eden birisiyken Allah Azze ve Celle ona Adem'e secde et diyor. Bütün melekler secde ediyor. İblis ise yüz çevirdi ve gerekçe olarak ey Rabbim sen onu topraktan yarattın. Beni ise ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür dedi. Yani aklı kabul etmedi bu. Nasıl olur dedi o. Ve onu kafir yapan bu oldu bakın sadece bu. Allah Azze ve Celle'nin emri karşısında nasılın içini olmaz. Allah Azze ve Celle bakın Nisa suresi 80. ayetinde Rasûlü itaat, Allah'a itaattir diyor. Nisa suresinde etiullâhe ve ETİ rasul diyerek itaat kelimesini, itaat emrini hem kendi ismiyle beraber hem de Rasûlü ile beraber zikrediyor. Ve ullemre minkum derken itaati ayrıca zikretmiyor. Yani Allah ve Rasûlü'nden başka kendisine itaat edilmesi gerekenlere ancak Allah'a ve Rasûlü'nün e, beyan ettiklerine Uygunsa itaat edilir. Bunlara uygun değilse itaat edilmez. Ama Allah'a mutlak bir itaat ve Resulüne de mutlak bir itaat zikrediliyor, emrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayetler çok. Yani Resul'e itaati emreden ayetler çok. Mesela e, yukarıda örnek verdim. Bakara Suresinin 144. ayetini örnek verirken. Bakın orada Allah Azze ve Celle. aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Allah Azze ve Celle e, kıbleyi değiştirdik. Bunun içinde e, yani bunun sebebi olarak da e, peygambere tabi olanla topukları üzerinde geri dönenleri ayırt etmek için bunu yaptık diyor Allah Azze ve Celle. Bakın Allah Azze ve Celle bu ayette kendisine tabi olanla tabi olmayanı ayırt etmek demiyor. Peygamberine tabi olanla tabi olmayanı ayırt etmekten bahsediyor ki... Önceki kıblede, yani Kudüs'e yönelme emri de, Kur'an'da geçen bir emir değil, Peygamber aleyhissalatü vesselamın açıkladığı bir emir. Devamında da seni hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam, hoşnut olmadığı bir kıbleyi insanlara emretmişti. Bunun sebebi, kendisinden bildirilen bir vahiy olması sebebiyle. Evet, böylece biz sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için orta bir ümmet kıldık. Peygamber de üzerinize bir şahit olsun, senin üzerinde bulunduğun yönü Kabe'yi kıble yapmamız, elçiye uyanları topukları üzerinde gerisin geri dönenlerden ayırt etmemiz içindir, diyor. Evet, Allah Azze ve Celle burada, Allah'a uyanları, Allah'a itaat edenleri, itaat etmeyenlerden ayırt edelim, onun için demiyor da, peygambere tabi olanı, peygambere tabi olanı, Topukları üzerinde geri dönenlerden ayırt edelim diye bunu yaptık diyor. Yani hiç kimse şunu diyemeyecek. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, birebir muhatabı olan hiçbir insan, Ey e Allah'ın Resulü senin sözlerin Kur'an'ın neresinde geçiyor? Yani hiç kimse böyle bir şey söyleme yetkisine sahip değil. Peygamber ne söylüyorsa onu alın. İtaat edin emri var çünkü. Evet. Buna benzer ayetler. E, belki burada sayamayacağımız kadar çok. Mesela e, daha başka yani konu pekişsin diye örnek vermek gerekirse e, bu konuyla ilgili müstakil ders de yapmıştık ama e, bu konu biraz daha otursun diye açıklamak gerekiyor belki. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eşlerinden Hafsa Radiyallahu Anh'a bir sır söylemişti. O da Sırrı diğer bir şahsa ifşa etmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşi tarafından bunun ifşa edildiğini öğrenince ondan bir açıklama istiyor. Eşi Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'e bunu kimin söylediğini soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunun kendisine Allah tarafından haber verildiğini bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresinin 3. ayetinde şöyle anlatılıyor bu. Hani Peygamber zevcelerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Bunun üzerine o zevce bunu haber verip Allah da ona bunu açıklayınca peygamber bunun ancak bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Artık bunu kendi eşine söyleyince o zevce bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve de, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. Bakın ayetin ifadesi bu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi ama Allah'ın verdiği bu haber Kur'an-ı Kerim'de değil. Burasına dikkat ediyorsunuzdur inşallah. O hanımın ifşa ettiği haber Kur'an'da açıklanmamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz de Kur'an'da zikredilmemiştir. Evet. Haşir suresinin... 5. ayeti bu konuda diğer bir örnek. Bir mesaj geldi ama kapanacağına dair miydi bu mesaj? Okumadan kapattım. Tamam. Nadir Nadiroğullarıyla bir hadise olmuştu ki o esnada onlar Medine'de meşhur bir Yahudi kabilesiydi. Ben Nadir kabilesi. Bazı Müslümanlar onların kalelerinin çevresindeki hurma ağaçlarını Düşmanı teslim olmaya zorlamak amacıyla kesmişlerdi. Savaş bittikten sonra bir kısım Yahudiler ağaçların kesilmesine itiraz ettiler. Kur'an-ı Kerim'de onların bu itirazlarına Haşir suresinin 5. ayetiyle şöyle cevap verdi. Hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız hep Allah'ın izniyledir ve onun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir buyuruyor. Bu ayette Müslümanların ağaçları Allah'tan alınan bir izinle kestikleri ifade ediliyor. Fakat hiç kimse savaş esnasında kesilen bu ağaçların kesilmesine müsaade sonucunu, e, bir müsaade sonucunu, yani bu bahsedilen müsaadeyi Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle gösteremez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu Kur'an dışındaki e, kendisine bildirilen bir vahiy ile bildirmiştir. E, bu kadar örnek. inşallah e, yeter. Daha fazla uzatmak... Belki e, hoş olmaz. E, i̇nşallah bu örnekler yeterli gelir. E, yani netice olarak e, bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın bir vahyi e, ile konuştuğunu kabul edersek eğer, akıl ile e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini tartışamayacağımızı ve şahitlerin getirdiği haberlerinde e, alınması gereken, yani kendilerine güvenilen suka, ravilerin getirdiği haberlerinde alınması gerektiğine, e, Allah'ın bunu emrettiğine dair e, deliller bu konuda ikna etmeye yeterli gelir inşallah. Hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Hakkını helal Hakkına kısa bir şey e, söyleyip e, öyle çıkayım dedim. E, şimdi bu sünnet inkarına dair söylenen sözler ilk önce müsteşriklerin İslam üzerindeki araştırmalarıyla başladı. Onlar Müslümanlardaki isnat sistemini kıskanarak ilk önce isnat sistemini sekteye uğratacak bir takım sözler sarf ettiler. Bu müsteşriklerin attığı yemlere uyanlar sayesinde sünnetlere bir bakış. Kur'an-ı Kerim'e tek gözlü bir bakış açısı oluştu kimi çevrelerde. Daha sonra Hristiyan misyonerleri bu gediğin açılması sebebiyle daha başka şeyler ortaya koymaya başladılar. Ben bugün Kur'an'a ve sünnete Allah'a ve Resulüne iman eden birisi olarak onların attıkları şüpheye düşmem. Ama sünnete yamuk bakan birisi mesela bir örnek vereyim. Uydudan yayınlanan bir misyoner kanalı vardı. Şimdi adını hatırlayamadım o kanalında. Bir Arap Hristiyan yok o değil. Al Hayat'ın Hayat, ha, Hayat TV'nin ha, o kanaldı. O kanalda konuşan bir Hristiyan misyoneri var sürekli. İslam üzerinde de araştırma yapıyor. Bak diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Kur'an-ı Kerim hiç Allah'ın sözü olabilir mi diyor. Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor, diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Hiç Allah böyle bir şey söyler mi, diyor. Bakın, işte sünnete iman etmeyen e, bu gibi e, kafa karıştırıcı sorulara, tuzaklara pekala düşebilir. Ama biz biliyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kutsi bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ben Fatiha suresini kulumla kendi aramda ikiye ayırdım, diyor. E, bu rivayeti hatırlamışsınızdır herhalde. Demek istediğim e, bunun gibi tuzaklara, e, tuzakları daha sonra kurabilmek için bu ilk adımları müsteşrikler yoluyla attılar. İlk önce e, sünneti devreden çıkarmaları gerekiyor. Hinnat devreden çıkarsa Kur'an-ı Kerim'de insanlara inkar ettirebilecekleri, akıllarıyla çelişkili olarak ortaya koyabilecekleri pek çok örnekler bulacaklardır. Nitekim az önce bir kısmından bahsettik. Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler. Alaştırarak